Allahü Vüze Aleykümselamın ee, diğer kısımlarına sıraya gelmiştir. Hisan'ın başını hatırlayacak olursak şöyle bir şey yapabiliriz. 83. ayet-i sana ayrıca Zülkarneyn'e daim de soru konuyorlar ve ki ben sizlere hmm. ona da bir haberlerin bir kısmını okuyacağım. Ondan sonra Zülkarneyn'in en önemli özelliği biliriz bu mesajen ve müddeti kerimede. İnna ve azeynna hu yusul Gerçekten biz ona yer yıkılmaya güzel insanlar, büyük insanlar iktidarlar vermiştik ve ona her bir şeyden bir sebep, yani bir yol, bir bir bir güzel, bir bilgi, bir tecrübe, bir tecrübe, bir, bir hikmet vermiştik. Yani. Ve her şeyin sebebinin kendisine yolunu göstermiş olmasına, örnek olmak üzere birinci örnek diklerildi. Ve ac ve -ba diye başladı 85. ayet-i kelime ve güneşin battığı yer ile dolduğu yere barışık konuşuluyordu. Bu sefer 89. ayet-i kelime baktığı yeri konuşuluyordu. Şimdi de güneşin doğduğu yer, yani konumu edilmek üzere, yine bunun etkisi sebebedir. Şimdi sebep kelimesi kelime olarak yol anlamında, bir kişiyi veya herhangi bir şeyi bir yerden bir yere götüren araç, bir konum doğuran. Herhangi bir yerden yani bir şekilde bir mana alabiliyor. Dolayısıyla bu kelime sadece bildiğimiz belli şekillerde bizlere maddi yolu ifade ediyor. Sizi belli bir yere, belli bir sonuca, belli bir nüceye ulaştıracak her şeye sebep denilebiliyor. Birinci grup insan ile alakalı olarak onun nasıl bir davranış verilmesini <gülüyor> gördük. İkinci grup insan ile karşılaşacağız. Bundan sonra bir diğer grup varlığında mevcide mevcide ve onların yanılması insan vardır. Burada dikkatimizi çeken hukuk şu, Ülkerde karşı karşıya kaldığı her bir insan grubu ile münasebetlerinde farklı bir yöntem izliyor ve onlara uygun bir takım uygulamalar ve çözüntüleri. Uygulamaları yapıyor çözüntüleri. Bu esasen Zülkarneyi'nin aynı zamanda insanların maddi ve manevi, sosyal ve ahlaki özelliklerini şart ve imkanlarını da nazar itibara alarak onlara uygulama yapmak gerektiğini ortaya koyuyor ki bu da beşeri ilimler arasında siyaset Bizim. Yani muhatabınız olan, elinizin altında bulunan, karşı karşıya kaldığımız insanlarla her veya toplum olsunlar, onların yapılarına, durumlarına, imkanlarına göre olabilecek en güzel neticeyi almanızı sağlayacak şekilde muamele etme, davranma, onlar için en hayırlı, en uygun veya kötü kimseler ise şerlerini uzak edecek bir uygulama üzerinde durduğu buluyoruz. Şimdi burada diyor ki, Tuz ve Sonra bir yolu daha takip edin. Bir yol daha Hatta, şemsi, tavmin, Nihayet, güneşin doğduğu yere, güneşin doğduğu vakitlerde ulaştığı zaman, o güneşin bir topluluk üzerinde bir kavim üzerinde doldurdu. Fakat bizim sevgilerine güneşe karşı bir perde, bir siper, bir engel vermemiş olduğumuz bir kavim üzerine doldurdu. Yani bu ayet-i tefsiri ile alakalı olarak tefsirlerde yer alan bilgilerden anladığımız kadarıyla bu kalim bu kalim oldukça sıcak bir iklimde, nasıl bir iklimde arazileri oldukça gevşer ve kendileri de belki de çevrelerinin inşaatı ve kendileri dur ne giyimden haberdar olan ne de inşaat ve yapıdan haberdar olan bir kalim Olmadık Allah'ın adı. Nitekim ayet-i kerime de bu kardeşi. lehum middû mihâ siper. Biz onlar için kendileriyle güneş arasında bir örtü, bir ferne bir siper kılmamışız. Yani doğrudan doğuya güneş ışığı gider karşı karşıya bulunuyor. Işıkları var. Bunun için ne yapıyorlarmış? Gündüzleri güneş belli bir şekilde özellikle kuşluk vaktinde etrafı iyice tutmaya başladığı vakit. Oldukça sulak bir yerde yaşadıkları için sulak yerlerde suların içinde bulunurlarmış. Ondan sonra da oradan çıkıyorlarmış. Kazandık ve vakfımızı bize verdi. İşte bu şekilde İtibar yapıyor. Aslında biz onun elinde ne vardı, ne yaptı, neye sahipti, bunların hepsini biliyoruz. Şimdi bu insanlarla alakası neydi, bunlara ne yaptı, bunlara ne kazandırdığı konusunda. Kuran'ı kendimizin bu bölümünde veya başka yerlerde herhangi bir maddemak ile karşılaştırdım. Bunları burada gözlerimiz ve onlarla bu şekilde karşılaştırmamı anlatıyorum. Arkasından görülüyor ki önemli bir hadise veya en azından şu Kuran'ın bu hattını kıyamete kadar bu hattını olacak olan insanlığın, bu ömürlerin ve iman etmeyenlerin belirleriyle e, hisse edinecekleri bir kısmı karşı karşıya kalmadığı yolu anlaşılıyor. Arkasından ثُمَّ أَتْبَعَسَرَنَا Sonra bir başka yolu farklıydı. Peki o halde niçin bundan bahsedildi? Muhtemelen bir önceki bölümde yani 85 ile 88. ayet serifelerde, güneşin baktığı yere kadar gittiğinden bahsediliyor. Arkasından da güneşin doğduğu yere kadar gittiğinden bahsediliyor ki, bu da onun esbabı yakından takip eden, esbabın peşinden giden ve böylelikle de dünyada, oldukça geniş bir otorite ve imkan sahibi olan bir kişi haline geldiğine işaret edilmek istediyor. Olabilir. Allah'a emanet Sonra diyor, bir sebebe daha, bir sebebi daha da atılır. Bir yol daha da atılır. Hatta ıza <ize> belada beyneseddeyiz. Nihayet iki sessin arasına ulaşır. Arapçanın bir şekilde de bildiğimiz gibi yüksek normal yer kutluğunda birden yukarı doğru yükselen bir engele denildi. Burada <gülüyor> yüksek dağ demektir veya dağ sıraları ee, Bir Birçok mu teşkil bugünkü Kafkasya bölgesinde işaret ediyor. Bir delili var mı? Bildiğimiz kadarıyla Kur'an-ı Mutsuzluk'tan hani delil, açık ifadesi yoktur. Sünnet-i Seviye'de de böyle bir delil bilmiyoruz. Birilerden muhtemelen İsrailoğullarından e gelen ve tasbih sezindesi de yavarlanması da e, dinen eşit sayılan bilgilerden var. Bu arada İsrailiyat ile alakalı kısa bir Ek bilgiyi verelim. İsraili'ye ağırlıklı olarak tahlif edilmiş Tevrat ve İncil'e uyan İslam'dan önceki dil mevcutları olan Yahudi ve Hristiyanların dini bilgileri arasında İslam'a veyahut da Müslümanların arasına giren bilgiler zamanla eserlere kaynaklara daha doğrusu kütüphanların tehlif ettikleri, eserlere giremezdiklerdir. Kur'an'a, sümmette veya dine karışan bilgilerdir. Bunlar, bilim adamlarımızın hassasiyeti sayesinde gerekçeli gibi ayırlanmış, değerlendirilmiş, her birisinin ilmi ve dini kıymeti ortada olan bilgilerdir. Dolayısıyla bunların dine girdiğinden sığırtmak mümkün değil. Efendim, tabir yerindeyse <gülüyor> sapı samandan ayıramayanlar, Bunları din adına karış, katıp karıştırıp söylemiş olsalar bile hakikaten bu dine İsrailiyattan herhangi bir şey girmiş değil. İsrail'e üç türlü. Bir kısım az önce buradaki bilgi kabininden Kur'an ve sünnetle çelişmeyen fakat örtüşmeyen bilgilerdir. Ne çelişiyor? Ne örtüşüyoruz? Bu gibi bilgileri kabul etmekten veya etmekten müsavidir, sakıncası yoktur. Acıda ne kadar, göre kabul edilmemesi veya en azından buna rağmen yine ihtiyapla bakılması lazım. Çünkü siz orada bir dini hükümetle alakalı bir sayede bulunacaksınız. Evet dini bir hüküm çıkmıyor. Zülkarneyn nereye gitmişti? Karaza, Azerbaycan taraflarına, Kaptasya taraflarına veya Ermenistan taraflarına gittiğini söylesek, değilim, burada bir şey yok. Kabul etmenizde, veren etmenizde bir satıncı yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir işaretini adeta tayin etmek gibi bir husus ortaya çıkacağından bu gibi bilgileri bile bence kullanmamak veya bunları olabilir dahil müsamahasıyla değerlendirmemek var olur. Bir takım bilgiler var, Kur'an'ın ve Sünnet'in bilgileriyle örtüşüyor. Bunları reddetmek kolaylı olarak Kur'an ve Sünnet'in o konudaki bilgileri reddetmek oluyor. Dolayısıyla bazen bazı kimseler görüyor, görüyor görüyor görüyor. Bir hadis sokuyor, benim bu hadis zaten İslami oğullarında da var, dolayısıyla hadis İslami oğullarında. Ne alakası var? Eğer bir şey hakikatse, o hakikat dinlerin tarihi edilmiş olmasına rağmen, onlarda da muhafaza edilmiş olamaz mı? dolanç ile öpüyorsunuz tabii ki. Niçin ben kendi sahih kaynaklarımda olan güvenimi sarsacak şekilde durumdayım? Ha, ben de sahih delil yok onlarla öpüyorsam, delilim sahih değil veya bilgi sahih değil, o zaman ikisi de, de delil. Yok. Ama Bizim elimizdeki bilgi kaynak itibariyle sahipse, sağlamsa, İsrail oğullarındaki bilgi de onunla örtüşüyorsa, onu reddetmeyi gerektirmez ki. Çünkü Kur'an'da da İsrail oğullarından yani İslamiyet arasında Kur'an'da örtüşen bilgiler hâlâ verilir. Ne diyeceğiz çünkü Kur'an bu bilgilerin oradan mı alık? ne alak var? Çünkü Cenab-ı Allah bu dini tepkir etmiştir. Evet dinleri tarif edilmiştir ama... Her şeyi batıla çevirmişlerdir manasına, değildir. Tahrif, tatlılır, tebdil ve tahliyet, tatlılır. Bir bilgi vardı ki, üçüncü bir bilgi, Kur'an'a ve sünnete ait Bu bir Bu da hindi şekilde kabul edilen. İsrailiyat ile alakalı kısaca değerlendirme bundan ibaret. Şimdi, İki büyük set arasında veya büyük sıra arasında ulaştı. Orada ne buldu? Vajed Min Dunihi Me O O ikisinin deri tarafında bir kavimle karşılaştı. La yakaduna yafahuna kola. Neredeyse hiçbir söz anlamıyordu. <gülüyor> bu ne demek? Onlar anlayışsız bir kavim mi demektir? Bazıları böyle anladı. Fakat bunun anlaşılmasını gerektirecek bir sebep yok. Onun dilini anlamıyorlardı. Bir de bunu bu anlam, bu şekilde anlamayı pekiştiren bir kıraat daha var. O kıraat şu şekilde لَا يَكَادُونَ يُفْتِيُونَ Onlar hemen hemen veramlarını anlatamıyorlardı. Karşıdakiler bir şey Allah anlatamıyorlardı. Dolayısıyla bir şeyler anlatabiliyorlardı. Anlayışları var ama dil farklılığından ötürü birbirleriyle anlaşamıyorlardı manası. Üstelik devamı da bunu gösteriyor. Sonunda bir şekilde anlaşıyorlar. Halum ya ver anlayın. Ey zülkarneyn zülkarneyn zülkar. ve me'lûce muşşidûnet-ül-hâs. ile me'lûd, <Sessiz>, yeryüzünde fesat çıkartan bir zülkar. Tehel <Sessiz>, sana bir vergi veren. Biz sana biz sana bir, bir maslak verelim. Biz ne karşılığında Ala cehalayna ve baina ve baina. Bizimle onlar arasında bir seb yapman karşılığında biz sana bir ver bir ver verelim. Ya cud ve majud inz nedir, ne deyiz? Enviya suresinde onlardan bahsedileceğiz. Nihayet kıyamet günü yaklaşıpta ya düz ile her bir yüksek tepeden aşağıya doğru hızlıca indiklerinde diye biz onlardan çözdüreceğiz. Burada da anlıyoruz ki ya düz ile iki büyük bir kavimdir ve bunlar kıyametin alameti olmak üzere bir gün gelecekler ve yeryüzünü hadis-i şeriflerdeki de malumasına göre hesapla dolduracaklar. Bu da bunu gösteriyor. Demek ki önceleri de bunların yapıları da bu. Buranın bir şeyi daha çıkartıyoruz. İkbir toplum arasında o kuruculuğun, tesadüf ve toplumun Doğru karşılamaz, onu hazretmen istedim. Sevmen ve Bir diğer husus, Esad'ın haciminde tutulması, Esad'ın etrafının ifade elindeyse çevrilerek sınırlarını aşıp çevresine zarar verecek hale gelmesinin önlenmesi, toplumsal bir genel bir yoksa fakat bütün toplumu İslam işte İslam bu hakikatle haretle en büyük ilanını ilan Hatta bir adımda ilanı giderek özellikle bir kişinin hasbel kadar İnsanlar gereği günah işlemesi kötülük işlemesi ülkeyi işlemesi halinde eğer o ülkeyi işleyecekse bari onu gizli satılık işlem. Hatta gizli satılık işlemen ve adeta topluma ve İslam hakikatına beyaz okurcası da, beyaz okurcası da açıkta işlem diyen Müslümanların ne varları? Afiyetle bir bağışlanma ihtimali Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir alemin uzun dediği adıçta Eyvallah Efendimiz'i sevdikleri veren kullarına tek tek söyletecek, bunu işledim, bunu işledim, bu işledim. Ufantası, ufantası, ufantası, Evet ya Rabbi, kul neredeyse helal olacağınıza sevdik. Cenab-ı Allah ona söyleyecek ki dünyadayken senin işlediğin yüzüne göre ver Başkalarına yaymasın. Teşkil etmeler, teşkil'e daha doğrusu günahların her çok tarafından Senin de var, bu olma fırsat verme. Dünyada gel seni cesaretliğim gibi bu göze seni etmiyorum. Demek ki günahın insanlık görevi işlediğiniz günahların günahının Tatlı tutulan günahtan tövbe etmezler. Eğer cezayı gerekse yani bir günah cezaların da cezalarına tutulur. Dünyeli genel adam da tutulur. günahı açıttan işlemek. Laf akşamına da açıttan Burada şunu görüyoruz. Devletin yönetimden sorumlu olanların her vaziyetlerde her vaziyette hesabı ola kadar zal alanlara karşı ileri hatta bütün türlü ortada kaldırmaları gerekir. Toplum yazılı dilema vücudundan ve o toplum demiş dün yeterli gücü, hikmeti ve siyaseti görmeleri üzerine, gönüllerinin arzusuyla isteğiyle sen bizi bunlardan kurtar, bunun karşılığında biz seninden, e, sen bizden istediğin maddi tefaklarımız ne oluyorsunuz? Onu vermeye, onu yapmaya hazır oluyorsunuz. O da diyor ki Mala Bâmeckenni fî asli hayru fea'ibûni vücru Hayır. Benim sizin vereceğiniz paraya, haraca ihtiyacım yok. Belki ihtiyacım yok. Rabbimin bana verdiği imkan ve iktidar sizin vereceğiniz vergiden, paradan dağılır. Çünkü o vergiyi verselerdi, onlar bir kenara çekileceklerdi. O münkerin, o fesadın kaldırılmasında veya etrafımızın kuşatılmasınsa ayrıca bir katkıda bulunmak gereğini duymayacaklar. Bizim üzerine düşen maddi var verkiyi verdik, gerisini o yap. Gerisini o yap. O onlardan para istemiyor. Ücret istemiyor. Yani ne istiyor? Çünkü diyor, Rabbim bana verdiği imkanlar var, sizin paranızdan veya vereceğiniz alaktan veya vereceğiniz daha alakayla. فَاَعِنُونِي بُطُّوَّةِ Bunun diyelde, siz bana bedeli güçle, gücümüzle yardımcı oluruz. Herkesi ilgilendiren bir işin, bir işler, herkesin bir huzurdan tutmasını görüyoruz. Herkes kendisine düşen kadarıyla, sorumluluğunu yerine getirirsen ortaya çıkacak olan ezer herkesin olmanızı olacak. Ve herkesin olmanızı Eğer ortaya koyduğumuz sistem, görüş, kanal veya proje şeyse, ilgililer tarafından benimsenmiyorsa veya siz onun benimsenmesini bağlamayacak olursanız, onların da katkılarını almayacak olursanız, o projeniz, o sisteminiz, o kurulmuş durum uzun uzunluğu olmaz. En iyi ihtimalle siz hayatta kaldığınız sürece kalın, o da sizle beraber, o da köken gider. Devamını istiyorsanız, onda en ufak katkısı bulunan herkesin daha doğrusu herkesi katkı koymaya davet edeceksiniz. Bunun şartlarını hatırlayacaksınız. Herkesin o işte bir katkısının olmasını sağlayacaksınız. Ve böylelikle onlar katıma sahip Yoksa kimse ortaya çıkan o eserin, o projenin, o sistemin kendisine ait okuduğunu, bütüğünü kabul etmez. Ve hepsinin de aleyhine olur. Eğer o versese, o kurup, hayırlı bir kuruluştur. Devamlılık sahiplenmeyle demek. İçer, Cümhan Bey bunu yap. Siz de sahiplenmeyle. Parayı herkes vermez. Gücü olanlar verir. Veya İfadenin neyse canlarını acıt diyeceğim kadar, kadarını verir. Dolayısıyla bedenen bu çalışan onun için miras ve servet serbestli çabuk adamın kadınına tek şefkat çekiyor. Bunun için ortaya çıktı. Yer üstten tenli, nurlu toprak, sedim mavisi endamlı, ve durumlara Belirli şartlarda o insanın veya o emeğiyle, ya durumları değiştiğinde o dinasa önemli bir aktör kabul sağlayacak şekilde biraz kullanabilirsiniz. Tabii ne demek oluyor? Onun için Türklerin bu anlamda yer bir idare, bir, bir siyaset vererek konmanın etkilerine meydana gelince kullanma etkene, yani tesadüf. Önlenmesi neticesini verecek olan etkiler sahiplenmelerini sağlamak amacıyla ben sizden para istemiyorum ama gelin gücünüz ve kuvvetinizle burada katkıda bulunur. Herkesin orada katkıda bulunması bir ihtiyacı var. Çünkü yalnız zenginlerin kültür değil. Bedenen herkesin gücü vardır ve herkese o işte Demek ki bir fikri bir düşünceyi, bir kurumu ne kadar çok kişiye mal edebilirse onun, onun ömürlü olma ihtimali o kadar yüksek olur. etkin olma etice verme ihtimali de o kadar yüksek olur. Bana diyor gücünüzle yardım edin hece'alü beynekum ve beynehum radda sizinle onlar arasında bende yığmak Yoruma bir ses verir. Onun için ne yapacaksınız? اَعْتُونِي زُبَارُ حَدِينَ Bana demir kütlelerini getirir. Onlar demek ki demir taşımışlar, temin etmişler, üretmişler, adenlerden çıkarmışlar. Tabi yani burada Demiriz kuran Kerim'de geçti, Yerlerden bir yerlerden bir demirin madeni, yüzyıl, hatta efendim bunların söyleyeyim, kullarının hesabı buralardan açıkçası oluyor. Kur'an-ı Kerim'de başlı başına hadis bir çizgi var. Olazı nasıl eğer ömrükü vefa olacağı Hakkımız, ellerimiz, ilgimiz, e, Rabbimiz'i bize öğretmekleri, o zamanın kadarı, çıkıp, Bana da da da da diyor, demir kütlelerini getiriyor. Haşta, ıhzâvâ beyn-ıhkabatâin, nihayet, o karşılıklı sıralağların, veya tefelerin, yüksek noktalarını, gün güldedirince, aynı vidayet, getirince, Ağlen tuttu. Şimdi çocuk neydi? Aslında bu hadiseyi gerektiği gibi tasavvur edelim o zamanın imkanların içerisinde ne kadar bu adam bir iş yapıldığını bırak kalmayacak. <gülüyor> İki sıra dağın arası nasıl doldurulur? Nereye kadar denirme? Tereden veyahut da nereye kadar başka bir maddeler kullanılıyorsunuz? Kısa bir soru yok. Efendim, söyleyelim, yababa, kaya parçaların, taşlar vesaire gibi bir maddelerdir. Sonrası, belki çok büyük bir barajı aldıran, büyük bir inşaat maddelerdir. Sen de ne söylüyorsunuz? İki ucu, ki barajın ektiği demir durduruyorsunuz. Düz dediği zaman, eşit dediği zaman, ayı ziyaret ettirdiği zaman, olur tu. Şimdi küpley yani küplerinizle alite geçebiliriz. Demelir elbette akılda yapılacak olan ateşle kaynatmayla artı tutmatik küpleyin derdim. Yani eritirjet. <gülüyor> Hatta iza ja'alehu nar. Alti gibi katı top açık. Fakat diyoruz ki bir demir çelik İmalatı fabrikatını gördünüz ya, biz demir sanayi, kerim sanayi yapıldığı Nihayet diyor, o demiri ateşe dönüştürdüğü zaman, ateş haline geldin zaman Ne zaman oluruz? Bilmiyoruz. Her halifâkat peygamberi önce olur. Tabii. E? O zamanlar böyle bir teknik böyle bir insan, bir hayat, yani Cenab-ı Allah. Doğru değil mi yani. Bunlar o zaman olmuş şeyler. halen فُقُهُ hatta اِذَا جَعَلَهُ مَا Nihayet onu ateş gibi kızgıl, yani biliyorsunuz kızgıldan, tor gibi, kıpkırgıldan, farım farım olan akülerin. <gülüyor> Benim bana şimdi bunun üzerine erimiş bakır. Böylelikle <gülüyor> demir parçaları titreler arasında kaynamadık bir alan bir boşluk oluşur. <gülüyor> Boşaltılacak olan o elektrikli olan bakır demir parçıklar olarak ne oluyor? En sağlam, en güçlü bir set ortaya çıkmış oluyor. Bunun tabii kaptı nedir? Bakır olduğu söylenir, eritilmiş bakır olduğu söylenir, kurşun olduğu söylenir. Üç türü temsil edilmiştir. Tabii ben. Doğrufuz üstlendirseniz, kuduya savunarak, temiz olarak bunların hangisi, hangisi daha sağlam olur o bizim işimizdeydir. Bu kadar müfessirlerin bu gibi kanaatleri olduğunu söyleyelim. Peki ondan sonra ne oldu? Fe besta'u el yadharuhu ve besta'u artık bundan sonra o yeğcud ile meğcud o sesin üstüne çıkamadılar. Onu aşamadılar. Vermes tağuca nekba, buna delmedi. Niye delmedi? Düşerdi, ettiğimiz sorular çıkamaz. Fakat herde rahmetli Müslümanlar, ilk amel işte bu, rahmetten muhrap etmek. Fakat jaa ragırdı, jaa hürdet. Az önce enbiyatına çıkmıştır, yer aldığınızı söylediğiniz vakit var, bu kadar yöntemler. Nihayet Rabbim'in mahdi, geleceği vakit Rabbim onu dümdüz edecek. Bu sen ortadan kalkacak, yıkılacak, ömrü birleşecek. Demek ki bu kadar sağlam, bu kadar bütlü, demir üstüne kalan ya ermiş bakın dökülmüş bir ürünü. Bunun da bir zamana karşı dayanacak bir ürünü. Bu ömrün bitmesiyle yani gülümsemelerin çok basit bir olacak durumda. Bu saat bir şekilde demek ki bir yerlerden süreyecek, dedik verecek ve bir zamanlar onun öbür tarafından kalmış, diğer kavimlerle, insanlarla sevasları seçilmiş, yer gücü ne oradan çıkacak. Ve kâne vâdü Rabbî Hak vaadi geleceği vakit onu tüm düzelecektir. Esasen Rabbimiz vaadi zaten hakkı dağıtlar. <gülüyor> yine onların zuhurlarının ortaya çıkışlarını yani ya yüclemek için teslim arkasından çıkıp insanlar arasında karşılaşmış kıyametin alametlerinden bir alamet olduğunu bu 99. ayet-i kerimede dağılıyor. وَتَرَكْنَا يَوْمَئِذٍ وَتَرَكْنَا بَعْبَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوُجُ فِي بَعْ O gün biz onların bir kısmının diğer kısmının Dalgalar gibi karışmasını, karışmasına dalgalar gibi karışmaya herkes. Bir kısmının diğer bir kısmının içerisine dalgalar gibi karışmalarına izin vereceğiz. Karıştıral diye bırakacağız onu. Afrika bir su, ondan sonra da suya tutulacaktır acemane, acemah. Bu suya tutulacak sonra Artık Kıyamet kopuyor. Kıyamet koptuktan sonra bir su daha, bir su daha derken herkes ayağa kalkacaktır ve bahşerle bir araya gelecek hesap verilecektir. İşte fecemanehum cema bu. Şimdi evvela burada borcunuz derseniz bu gibi o hususlar Üzerinde Kur'an, üzerinde konuşurken de fazla bulmak da işinmez yani. Hangi sırtlardan çektiğini şey görüyoruz? Ulan da benim işte maden sanayi, kim sanayi, birbiri söz ve falan. Kur'an-ı burada asıl nevleti o değil. Ama dolaylı olarak bir şeylere de tebast etmeyeyim o Ama burada benim üzerinde bulmak istedim şu. Kur'an gerçekten her konuda biz insanlara mükemmel hukuklar gösteriyor, mükemmel milletler gösteriyor. En ileri belirlediğiniz ünleti nasıl motil etmedik ve nasıl motil etmedik ve nasıl ettir, ümmetler. Ümmetler. Ümmetler. Ben şu andaki vada'a ile Kur'an-ı Kerim'in bu gösterdiği hukuklar arasındaki mesafeyi, çok vurulur, Gerçekten anlamakta yüza etmekte zorlandırır. Ve diyorum ki Kur'an ümmeti bu anda olmamalı. Kur'an ümmeti bugün Resulullah Aleyhisselatü Selam'ın söylediği o hazin vatada olmamalı. Aradan fazla zaman geçmeden toplumlar, ümmetler, milletler, kavimler insanların birbirlerini yemek tenceresine çağırıp davet ettikleri gibi sizin üzerinize kullanmak üzere birbirlerini çağıracakları mümkün yapabilir. Sane soruyoruz. Ya Resulallah o gün sayıyı az mı olacak? O konu Ama nedir Allah ve hem ey Allah'ın Resûlü, dünyayı için sevilir, ölümden ne için düşünülür. Cenneti olmayan veya maazallah cennete iman etmeyen ölümlerdir. Aynı zamanda bu gibi insanlar da dünyayı sever Fahim'de. Fakat cenneti seven, cenneti ünlüceden bir insanın dünyaya düşkün olmasının üstü koyuldu. Dünyaya düşkün olmamak da, cennet sevmek de Kur'an'ın bütün hedeflerini sahiplenmek ve hepsinin Hayata geçmesini sağlamak için olanca dairesiyle çalıştığı görüntüsü diyoruz. Eğer Kur'an hayattaysa devamını sağlamak için. Doğrusunu isterseniz yeterli din alimimiz olsaydı, bugün İslam sincasında, gerçek manasında, şöyle zul karrengini ve benzerleri, ...yüklü... ...diyecek ciddi... ...çok masa dini ilminleri gibi... ...dini bilir... ...dolayısıyla dine... ...yeteri kadar sahiplenecek... ...dili mazarımız var... ...bakıyoruz ki öyle değil... ...öyle değil... ...yok... E, Dünyamızda berbat, korkarız ahiretini söylüyor. Ne bu Ve ben şunu anlıyorum ki, dünyası mamur albiyanın ahireti pek mamur oluyor. İmardan, İslami manasıyla bahsediyorlar. Bir kalbin mamur olması demek, o kalbine devamlı Allah'ın ağrıması demek. Yani, o kalbe Allah'ın ifadeye neyse hakim olması demek. Dünyamızın mamur olması da bu demektir zaten. Eğer Allah dünyamıza hükmet ediyorsa, bizim akiletimizin mağmur olacağından da hükmektedir. Müferid olarak her birimizin kalbi, Allah'ın ciddiyle mamur olup, bireysel hayatı mamur olur, ahireti de mamur olabilir. Fakat hürmet olarak bizim dünyamız mamur değil. Harap. Hani bugünlerde dolaşan bir tabir var ya böyle toplam kalite falan. Eğer bunu kendimize unutmayacak olursak hürmet olarak Kur'an-ı Kerim'in özgülerine göre toplam kalitedir. O halde ümmetin dünyasının mamur olması Dülkarneyn'in bu gösterdiği yüce irade basiret, büyük iktidar edilir. Yeryüzünde ona biz imkan verdik. Güç verdik, kudret verdik, iktidar verdik. <gülüyor> Ümmet güçsüzse muhtedir olamaz. İmkan ve sahibi olamamız. Hazırlar. Çünkü bu din her şeye galip ve olan Allah'ın dini. Dolayısıyla bu dine sahiplemediği zaman ön başı bir şekilde o ona sahiplemen hizmet de, <gülüyor> bu dünyaya tıpkı tıp hükkan tıp meydirir. Adil, ve gerçek maalada hasimdir. Onun için sadece geçmişe dair bilen kutsa değildir. Gerçekten zülparaderin kutsası üzerinde daha çok vurulacak sanat edilir. Kıskları var. Yemleri var. Galiba dediğim gibi, çılgın altyona günecek bir gün için en önemli neticelerinden birisi de biz ümmet olarak vakaamızı dün karnemiz vakaasıyla fiyatlayalım ve olmamız gereken noktadan ne kadar derinlerde olduğumuzu idrak ederek gayret edelim. İnşallah bu kısmının da üzerindeki dersleri ne olur ortaya çıkarak mahfus eder. Yüzüncü ayet kelime ile birazcık daha inşallah devam edeceğiz.